Merhaba, Güneş Enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üreten ve yapımı tamamlanan Antalya Arena Antalya Spor Beşiktaş maçı ile kapılarını spor severlere açtı. Gençlik Hizmetleri Spor İli Müdürlüğü'ne tahsis edilen Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki 96 dönümlük arazide yapımını 23 Haziran 2013 tarihinde başlanan Antalya Arena tamamlandı. Dairesel yapısı nedeniyle antik kentlerdeki arenalara benzetiliyor ve bu özelliğiyle Türkiye'deki diğer statlardan farklı bu Antalya Arena. Ama en önemli farkı ise çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirildi. 1.4 megawatt kurulu güce sahip projenin mühendislik ve kurulumu Seyso Solar tarafından gerçekleştirildi. Antalya Spor'un Beşiktaş maçıyla kapılarını açtığı bu 33 bin kişilik yeni stadı Antalya Arana'nın çatısındaki güneş enerjisi panelleriyle bir günde 550 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretimi yaptığı söyleniyor. Toplam panel uygulama alanı ise yaklaşık 10 bin metrekare olan stadyum, toplam çatı alanı ise 16 bin metre kare. Antalya Arena aynı zamanda dünyanın bilinen tek silindirik mimariye sahip, stadyumu ünvanına da sahip. Böylece mevcut çatı alanının büyük bir kısmını tamamen güneş panelleriyle kaplamak mümkün oldu. Ayrıca kurulu güç olarak da dünyanın enerjisini güneşten üreten en büyük spor tesisi unvanına da böylece sahip olmuş oldu. 550 konutun günlük enerji Elektrik tüketimine eşdeğer güç üretecek olan sistem, stadın bir aylık elektrik tüketiminden fazlasını bir günde üretmeyi hedefliyor. 13 bin metrekarelik panelleriyle Türkiye'nin kendi enerjisini üreten tek stada olma özelliğini taşıyan stadyum, 16 Eylül'den itibaren şehir şebekesine de elektrik vermeye başladı. Türkiye'de kış aylarında yaklaşık 2 bin takımın kamp yaptığı Antalya'daki stad sorununu da ortadan kaldırıyor. Antalya Arena'nın çatısının 5000 metrekarelik bölümünde de çimlerin güneş alabilmesi için şeffaf malzeme kullanıldı. İçinde 44 loca, 8000 metrekarelik ticari alan ve 1200 araçlık da otopark var. Ümid ederiz artık bu otoparktaki arabalar da elektrik enerjisiyle şarj olur. 2014'te 44.2 gigavatlık büyüklüğe ulaşan küresel fotovoltaik sektörü bu yıl 59 gigawattlık büyüklüğe ulaşacak görülüyor. Pazar Araştırma Kuruluşu İHS'nin analizine göre fotovoltaik pazarında bu yıl yaşanacak yüzde 33'lük büyüme gelecek yılda yüzde 12'ye gerilemesi. Söz konusu 2016 yılında 65 gigawattlık büyüklüğe ulaşacak pazar büyüklüğü küresel güneş enerji elektriği gücünün ise... ...300 gigawattı aşmasını sağlayacak. Kuruluş daha önce 2015 için %30 oranında büyümeyle 57.3 gigawattlık, 2016 için ise 63 gigawattlık pazar büyüklüğü öngörüyordu. ISE öngörüsündeki revizyonun nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin pazarlarındaki olumlu gelişmeler... Kuruluşa göre Çin pazarının beklentilerinden hızlı gelişmesi ve ülke yönetiminin 2015 için kurulu güç hedefini 17.8 gigawattan 23.1 gigawata yükseltmesiyle Amerika Birleşik Devletli yatırımcıların yıl sonuna erecek olan vergi teşviki uygulamasından da yararlanabilmek için hızlı davranmaları bu pazarın büyümesine sağlamış. Bununla birlikte. Bloomberg New Energy Finance 2015 için 58.3 gigawatt, GTM Research ise 55 gigawattlık pazar büyüklüğünü öngörüyor. Gördüğünüz gibi bunlar esasen birbirine çok da uzak değil ama Türkiye maalesef güneş enerjisi konusunda Antalya Stadyumunda yaptığını keşke her konuda ve her yerde yapmaya başlasa. Ayvalık ilçesinde Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları grubu, yani Astet öncülüğünde Nurizaplı İlkokulu öğrencileri, Ormanlardaki çöpleri toplayarak yetişkinlere mesaj verdi. Park içerisinde bulunan geniş arazide pet şişeler, alkol şişeleri, kartonlar, dondurma, cips ambalajları gibi çöpleri toplayan 3. ve 4. sınıf öğrencilerden oluşan 35 kişilik grup gün sonunda yaklaşık 300 kilo çöp topladı. Minikler topladıkları çöpleri Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kolaylıkla alabileceği yere bıraktı. ASTED koordinatörü Namık Tunca ise gazetecilere yaptığı açıklamada Ayvalık Adaları Tabiat Farkı'nın ilçede yaşayan yetişkinlerin sıklıkla spor amaçlı geldikleri bir yaşam alanı olduğunu hatırlattı. Bölgenin vatandaşlarca kirletildiğini belirten Tuncel şöyle konuştu. Bilinçsizce ve doğayı katledercesine yetişkin insanların yedikleri yiyeceklerle içtikleri içeceklerin boşlarını ulu orta ormanlık alana atması sonucunda doğanın kirlenmesine bizler kayıtsız kalamadık. Bu amaçla Nuri Zaplı İlkokulunun çevre dostu minikleriyle birlikte bir temizlik kampanyası düzenledik. Çocuklarımıza doğayı, hayvanları ve canlıları sevip koruyabilmelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla birçok katılımcı miniğin bizlere yetişkin büyüklerimiz bu güzel doğayı kullanmış, kirletip gitmişler. biz de temizliyoruz ama en iyi temizlik kirletmemek değil mi diye sormalarına ne yazık ki bir yetişkin olarak cevap Bulamadık, utanç duyduk diyor. Bu tür gönüllü çalışmalar sürecek. Hazırladığımız proje kapsamında sahil temizliği, çevre temizliği, okul temizliği ve oturduğumuz semt ve evlerin temizliğine yönelik çeşitli etkinliklerimiz daha olacaktır demiş kendisi bu güzel haberde. Yeşil ve barış dolu bir gezegen esen kalın.